Haftanın son gününden herkese günaydın. Nide'den Meltem Erdoğan'ın kampanyası ile başlıyoruz programımıza. Diyor ki kendisi resim benim hayatımın en önemli parçası. Birinci sınıftan beri başarılı olduğum, severek işlediğim bu dersin şimdi öğretmeniyim ve atanmak istiyorum. Lise ve lisans eğitimimi resimle, sanatla geçirdim. KPSS 2 yıldır hayatımda ve artık Görsel sanatlar öğretmeni olarak atanmak mesleğimi vatanımın herhangi bir toprağında büyük bir onur, sevgi ve başarıyla yapmak istiyorum. Benim gibi düşünen arkadaşlarımın desteğini bekliyorum diyor Meltem Erdoğan kampanyasında. Sırada geçtiğimiz günlerde kadın cinayetlerinin son kurbanı olan Nurcan Aslan'la ilgili bir kampanya var. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri maalesef her geçen gün artıyor. Bu artışta erkek egemen diğer yargılarının yanı sıra mahkemelerin... Kadına yönelik şiddeti meşru görmeleri ve kadın katillerini adeta teşvik edecek şekilde cezasızlık yaklaşımlarının payı büyüktür. Bu nedenle bizler Nurcan Arslan'ı katleden kişinin, kişilerin haksız tahrik, saygın tutum gibi indirimler almaksızın yargılanmasının yapılmasını ve yeni kadın katliamlarını önlemeye vesile olacak bir kararın verilmesini talep ediyoruz deniyor bu kampanya metninde. Girne'den bir kampanya var sırada Kıbrıs'tan diyor ki bizler Girne sakinleri olarak Girne Akçiçek Hastanesi arkasında hali hazırda yarım inşaat halinde bulunan binanın yerine 10 katlı ve 33,5 metre yüksekliğinde bir binanın inşa edilmesine karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bunun başlıca nedenleri arasında özellikle bu bölgenin kentsel dokusuna uygun bir yapı olmayışı yer alıyor. Mevcut tarihi ve kentsel doku bağlamında tarihi Girne Kalesi'nin hemen arkasında, Deniz Kıyı Şeridi'nin hemen ardında böylesine yüksek ve masif bir yapının kent dokusuna uygun olmadığı görüşündeyiz. Ayrıca yine aynı periferide bulunan sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirdiği Girne Amfiteyatrosu ve milletimiz adına manevi değer taşıyan Girne Deniz Şehitliği bu masif yapının gölgesi altında kalacaktır. Mevcutta yarım inşaat olarak duran bina bile Deniz cephesinden dağ manzarasına, dağ cephesindense ise deniz ile olan ilişkiyi keserek yerine yapılması planlanan 10 katlı binanın yaratacağı durumu tahmin etmek hiç de güç olmayacak. Bir diğer nedense proje açıklamasında belirtildiği üzere 19.500 metrekarelik bina alanı olan 200 civarında otopark alanı olan bir otel. Dükkan, ofis, havuz vs. fonksiyonlarıyla turizm alanında faaliyet gösterecek bir yapının o bölgeye getireceği nüfus akımının trafik yoğunluğunu ve yaratacağı kirliliği bölgenin kaldırmayacağı kanaatindeyiz. Hali hazırda hastanenin arka çıkışı olan yolda günün pek çok saatinde yaşanan trafik sıkışıklığı, hava ve ses kirliliği hayatı olumsuz etkilerken böylesine büyük ölçekli bir projeye onay vermek o bölgenin tamamen kangren olmasına izin vermek olacaktır. Bu nedenlerden ötürü ilgili makamlar tarafından itiraz talebimizin dikkate alınacağını ve geri dönüşü mümkün olmayacak hatalı yapılaşmalarının önünün açılmaması için gerekeni yapacağınıza inanmaktayız diyor Girnedliler. Ta Kıbrıs'tan açmış oldukları bu kampanyada. Sırada ünlü tiyatrocu ve yönetmen Nedim Saban'ın başlattığı bir kampanya var. Buna kulak verelim diyor ki kendisi Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye merkezi yıllardır tek kişinin tek elinde ...hiçbir çalışma yapmıyor. Türk tiyatrosunun sorunlarına hiçbir çözüm üretmediği gibi... ...uluslararası ilişkilerde de Türkiye'yi yalnız bıraktırıyor. Dernek merkezi olarak bir ev adresi kullanılıyor. Yıllardır genel kurulu yapılmadığı gibi aktif üyelerinin adı bile açıklanmıyor. Genel başkan sıfatına kendisini layık gören kişinin... ...meslektaşlarına sahip çıkması yerine... ...meslektaşlarını karalayan mektuplar yazması ise ...meslek etiyle bağdaşlılamayacak bir davranış. UNESCO'ya bağlı bu kuruluşun genel kurula gitmesini... Yeniden örgütlenmesini, yeni üyeler kabul etmesini, başkanını değiştirmesini ve tekrar saygın bir biçimde çalışmaya başlamasını istiyoruz diyor Nedim Savan bu kampanyasında. Ve şimdi de konakta bulunan Fatih Mehmet İlkokulu mezunlarına kulak veriyoruz. Diyorlar ki okulumuzun İmam Hatip Ortaokulu'na dönüşmesini istemiyoruz. Bu okuldan mezun olduk çocuklarımızın torunlarımızın da bu okuldan mezun olmasını istiyoruz. Mahallenin kültürel yapısına bakılmadan, hiç kimseye sorulmadan, böyle bir karar vererek okulu bir günde İmam Hatip'e dönüştürdük diyorlar. Biz mahalle sakinleri olarak okulumuzun dönüştürmesini istemiyoruz. İmza toplayarak sesimizi duruyabileceğimizi düşünüyoruz, bize destek verin diyor mezunlar ve mahalle sakinleri durumu düzeltmek için. Alperen Durak bir süredir devam eden Paypal tartışmasına dikkat çekmiş kampanyasında. dökü ki birçok internet sitesinde kullanılan en güvenli ve en iyi kart BDDK'nın onaylamaması nedeniyle Türkiye'den çekiliyor. Artık çok sıklıkla alışveriş yaptığımız siteleri kullanamaz hale geldik. Avrupa'nın ve Amerika'nın bile kabul ettiği bir sistem bu. Bize alışveriş özgürlüğümüzü geri verin diyor Durak. Paypal'un kapatılmasını istemediği bu kampanyasında. Ve şimdi de son olarak... Avustralya'ya uzanıyoruz haberler silsilemizde. LGBTİ aktivisti ve aynı zamanda Latrobe Üniversitesi'nde hoca olan Rose Ward'in işinden atılmasına tepki gösteren bir kampanyadan haber verelim. Rose Ward uzun yıllardır ülke genelindeki üniversitelerde LGBTİ bireylerin maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılık gibi sorunlarla mücadele ediyor. Bunun için kurduğu özellikle güvenlikli okul programı çok ...başarıyla devam ediyor. Ülke genelindeki okullarda bu program aracılığıyla... ...ayrımcılığa uğrayan LGBTİ bireyler... ...kendilerini daha güvende hissediyorlar. Ancak Vard'ın uzun süredir... ...özellikle de sağ partiler tarafından... ...tehdit edildiği de bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde... ...Vard'ın çalıştığı Latrobe Üniversitesi'nden... ...kovulması ülke genelinde... ...tepkiye yol açtı. infiale neden oldu. Change.org üzerinden başlatılan kampanyada... ...bu kararın geri çekilmesi... Ve Warden görevini iade edilmesi talep ediyor. Nitekim LGBTİ bireyler için bu kadar önemli programları başlatmış kişinin bu şekilde korkutulması ve bu şekilde sürgün edilmesi kabul edilebilir bir durum değil şüphesiz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor.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 Ve sonra da kampanyayı başlatmak. Çok kısa sürede çok büyük ses getirebilecek kampanyalar başlatabilirsiniz. Hatta böylece biz de sizin kampanyanızı programımıza aktararak sesinizin daha da gür çıkmasını sağlamaya çalışırız. Pazartesi sabahı yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi... Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Uslan Uygar Özestim. Açık Radyo Program Destekçisi olun